Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbin alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allah'ın mülkünde ta ilk baştan beri Allah bir düzen kurmuştur bu düzenin kurati bölümünde işte dünya dünyanın bağlı olduğu sistem, gezegenler vesaire bilimin önümüze koyduğu kadarıyla ve ne kadar da netse bu bilgiler ne kadar doğruysa bir işleyiş tarzı var. Bu işleyiş mevsimlerden oluşuyor, yıllardan oluşuyor. İşte, e, dünyanın filan sistemdeki yerine göre e, şu, şu zamana yıl diyoruz, şu zamana e, o yılın bir bölümü ay diyoruz, şu zamana o ayın bir bölümü hafta diyoruz. Böyle bir düzen var. Bu düzen yeni değil. Ta ilk zamandan beri ee, değişmeden devam ediyor. Allah'ın mülkünde zaten e, insanlar filan icadı yaptıktan sonra ya da filan şey keşfedildikten sonra bir ilave olmadı. Ee, 12 aylık dünya düzeni e, Allah'ın mülkü kurulduğundan beri devam ediyor diyor. Kur'an-ı Kerim mesela aylar sistemi Kur'an-ı Kerim'de var. Ee, bu şekilde Allah bize ta dünyayı gökleri yeri yarattığından beri bu düzenin böyle olduğunu söylüyor. Haber veriyor. Ee, bu noktayla giriş yaptıktan sonra ta Adem Aleyhisselam'la bağlantılı günlerden beri Cuma günü en mübarek gündür bu Cuma günü Müslümanlar için bayram düzeyinde haftalık bir bayram düzeyinde bir gündür. Cuma günü sadece biz Cuma namazı ile bağlantılı olarak hatırladığımız bir gün ise de doğrusu bu değildir. Cuma namazı Cuma gününün içindeki diğer günlerde olmayan Farklılıklardan bir tanesidir. Yani cümleyi şöyle toparlayalım. Cuma günü içinde cuma namazı bulunduğu için değil, Cuma namazı cuma gününde olduğu için şeklinde bir formül anlamamız lazım. Bu da cuma gününün gündemimizde yoğun yer almasını, gerektirecek bir durum oluyor. Biz sadece cuma namazı diye aldığımız zaman, işte cuma namazı günün, bilemedin, yarım saat bir saatini alır. Artı, cuma namazına gidemeyenlerin, gitmeyenlerin, mesela hanımların, cuma günüyle ilgili bilgilerden veyahut da cuma günüyle alakalı Hadis-i şeriflerde vaat edilen faziletlerden istifade ediyor, edemiyor olmaları gerekiyor. Cuma günü başka şey. Cuma gününde Cuma namazı başka şey. Burada tabii ki bir fıkıh meselesini ele alırken Cuma namazının hacmini, kıymetini küçültmek gibi bir noktaya da gelmiş olmuyoruz. Elbette Cuma namazı kendi çapında diğer namazlardan çok daha farklı bir namaz. Ama meselemiz Cuma namazı meselesi değil. Cuma günü meselesi şu anda. Cuma günü diye bir gün var. Bugün de Allah-u Teala pek çok Farklı şey yaratmıştır. Çok farklı meziyetler bugüne konmuştur. Hatta e, Cuma günü mü daha faziletlidir? Arafa günü mü daha faziletlidir? Şeklinde bir tartışma bile alimler arasında vardır ki e, her halükarda e, Arafa gününün büyüklüğü, Arafa gününün azameti, bütün Müslümanlar tarafından bilindiğine göre yani Arefe günü en büyük gün olarak biliniyor. Cuma günü e, her yıl e, bir defa Arefe günü olurken Cuma günü elliden fazla Cuma olmakta bir yılda. Bu farklılık acaba e, yani Cuma gününü Arefe gününden daha faziletli hale getiriyor mu diye ulema arasında e, böyle bir soruşturma bile yapılmıştır. Bunun için biz e, kanun olarak şunu söylüyoruz. Haftanın yedi günü vardır. Bu yedi gün içerisinde cuma günlerden bir gün değildir. Cuma günü e, mübarek bir gündür. E, muazzam bir gündür. Biraz sonra anlatacağımız özellikleriyle ya da yapılabilecek işleriyle beraber Cuma günü değerlendirildiğinde Allah'ın çok büyük bir lütfu ile karşılaşılmış olacaktır. Önce bir tespit yapalım. Gün neye diyoruz? Bir kere gündüz başka şey, gün başka şey. Gün bizim şimdi kullandığımız değerlerle 24 saatlik vakit limitine gün diyoruz. Ve biz günü... E, akşam ezanı saati... Yani önceki günün... Güneşinin batmasıyla... E, güneş batıyor... O saatte ertesi gün başlıyor. Akşam ezanı oldu mu... Ertesi gün başladı demektir. Ertesi gün... Bir daha ne zamana kadar? Ertesi gün güneş batıncaya kadar. O zaman... Biz gün deyince Çarşamba, Perşembe, Cuma Gün sayınca Akşam ezanıyla başlayan vakte ediyoruz Mesela Cuma namazını Cuma gününün biz sonuna doğru kılıyoruz Öğle vaktinde Kılıyoruz Cuma namazını Halbuki Cuma Perşembe günü akşam ezanı okununca Başlamış oluyor Bizim takvimimizde Gün böyle başlıyor Şimdiki modern e, dünyada Gün gece 12'de başlıyor. Mesela cuma ne zaman başlıyor? Gece 12. 24.00'da gün başlıyor. Mesela perşembe günü oturuyoruz, kalkıyoruz. İslam takvimine göre e, akşam ezanı okununca perşembe günü cuma başlamış oluyor. Ertesi cuma günü akşam namazı vaktine kadar 24 saat. Perşembe günü saat 24 olduğunda yani 12 olduğunda gece 12'nin 12'si bitip de 0 saymaya başlayınca bu sefer de cuma başlamış oluyor. Yani şöyle ortalama bir rakamla şeriat hesabına göre gün 5 saat önce başlıyor. Bu bilgiyi dağarcığımıza koymakta ne faydamız var. Şu faydamız var. Şimdi mesela Cuma günü ile ilgili e, pek çok malumat elde edeceğiz. Bunu biz sabah namazından başlatırsak Cuma günü diye yarısından fazlası geçmiş olur günün. Yarısından fazlası geçer. Elimizde bir yarıdan azı kalmış olur. Biz yani sermayemizi tüketmiş oluruz. Bu husus, bu nedenden dolayı da günlerin ne zaman başlayıp, ne zaman bittiğine vurgulama yapmış olduk. Demek ki Cuma günü pek mübarek bir gün. Sadece Cuma namazından dolayı değil, Cuma namazı o mübareğin içindeki işlerden bir tanesidir sadece. Yani tek başına Cuma namazı değil bu kavramı kazandıran. Bu sebeple e, Cuma günü e, biz, Biraz sonra bahsedilecek işleri bir fıkıh inceliği içerisinde yapmaya gayret edeceğiz. Burada önemli bir başka husus, pek çok hadisi şerifte Cuma gününe dair tafsilot vardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de de Cuma suresi, Cuma suresi diye bir sure müstakil surede vardır. Hafta günleri içerisinde Cuma'dan başka anılan bir isim Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Özellikle bir sure ismi bazında. Bu da yani Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinden bir tanesinin Cuma suresi olması sadece bu kadarı bile elimizde olsa bilgi olarak Cuma'nın önemini ve Müslüman açısından nasıl karşılanması gerektiğini özellikle e, vurgular. Burada e, bayram kelimesini kullandık. Dedik ki Cuma Müslümanların bir tür haftalık bayramı gibidir. Ama tatil değildir. Tatil başka şey, bayram başka şeydir. E, evet Müslümanlar aralarında görüşüp Cuma gününü e, resmi tatil günü olarak kullanalım mı e, diye karar etseler, e, Cuma gününü resmi tatil yapsalar bunda bir sakınca olmaz. Ama Cuma gününün e, Kur'an-ı Kerim'deki önemi, Hadis-i Şerif'teki önemi vesaire e, toplandığında bu da bizim tatilimiz olsun denirse ve bu e, Hristiyanlar e, pazar gününü Yahudiler de cumartesi gününü tatil yapıyorlar. Biz Müslümanlar olarak bir tatil yapalım bizim de cuma olsun denecek olsa bu çok kötü bir benzeme olacağından akidevi açıdan sıkıntılı olur. Çünkü yani bilgi olarak <gülüyor> çok da böyle önemli değerli bir bilgi değil de Hristiyanlar neden pazar günü tatil yapıyorlar? Onlara göre Allah Azze ve Celle dünyayı altı günde yarattı. Yedinci gün pazara rastladı. Pazara rastlayınca tatil yaptı, dinlendi. Haşa. Kur'an-ı Kerim'den de tabi bu konuda altı günde yarattı ifadesini çıkartıyorlar. Yahudiler de yok canım yanlış söylüyorsunuz. Allah altı günde yarattı, cumartesi dinlendi. Diyorlar. Biz kalkar böyle demesek bile cuma gününü tatil yapalım dersek yani bir dinlenme ihtiyacı ve bunun allah Teala'ya izafe edilmesi haşa böyle bir batıl galiz bir ifadenin allah Teala'ya nispet edilmesinde çirkin ve tehlikeli bir durum olacağından bunun telaffuzunu konuşulmasını bile kabul edemeyiz. Müslümanlar Cuma, cumartesi, pazar beş günde tatil yapabilirler. Bunu karar edebilirler ama e, Cuma'nın mübarekliğinden dolayı tatil yapılması diye bir şey söz konusu değildir. Tatil yapmak başka bir şey. Bu tatili dine e, mal etmek başka bir şey. Öyle olacak olsaydı Ramazan günlerini de tatil yapmak diye bir ayrım yapmış olmak Kadir gecesi ihtimaline binaen tatil yapalım gibi bir iddiada bulunulurdu. Burada e, tekrar vurgulamakta fayda var. E, Cuma günü e, bayram düzeyinde mübarek bir gündür. E, Müslümana kazandırdıkları, kazandıracakları açısından ama hiçbir şekilde e, Cuma tatil edilmesi gereken bir gün değildir. Tam aksine, Tam aksine ee, Allah Allahu Teala cuma suresinde e, cuma namazı saatinde yani Ezan saatinde alışverişin bırakılmasını e, cuma namazı esnasında alışveriş yapılmamasını emretmektedir bu Fedakuluiyeti Salatu Eğer Namaz bitiyor. Sen yani namaz bittikten sonra Fenteşiru fil ard ve tevûmin fadlillah ayet devam ediyor. Yani cuma saatinde önce Min yömül cumati fesâ'ilâdikillah ezan saatinde o gün hemen namaza koşun. Yani alışverişi bırakın manasında. Feidakudeyetüs salâ namaz kılındığı zaman, yani namaz kılınmış ise eğer bitti yani göreviniz bittiyse Fenteşiru fil ard dolaşın, yayılın ve Allah'ın size yazdığı kaderini araştırın yani işinize gücünüze dağılın diyor ayet-i celil'e dolayısıyla tatil yakmak bir kenara ayet cuma namazından sonra işinize gidin şeklinde ashab-ı kiramdan ve seleften bazıları e, cuma namazını kıldıktan sonra şöyle bir çarşıya çıkıp çarşıda bir dolaşıp evlerine giderlermiş Soğuk, merak edildiğinde de ya ne yapıyorsun bir alışveriş yapmadan dönüyorsun deniyor. Allah Teala şöyle çarşıya bir çıkın diyor ya onun için çıktım diyor. Tam aksine ticarete işe güce gitme var ama dediğimiz gibi tahammül olarak Müslümanlar e, toplanıp da e, biz e, ticaret yap, yapmayalım işte insanlar dinlensin işçilere dinlenme günü olsun diye cumayı tatil yaparlarsa bunun da şer'an bir sakıncası yok. Ama bunu e, Hristiyan ve Yahudilerin kafalarındaki sapık anlayıştan dolayı bizde de Cuma günü dinlenmiş olması gerekir gibi, haşa! Böyle bir cahilce e, bir idrak içinde olurlarsa bu na'uzubillah insanı dinden, imandan da sürükleyip götürebilir. Çünkü çok cahilce e, sapık bir idrak olur. Burada konumuzla ilgisi olmamakla beraber, bir hususu tespit etmek gerekiyor. Yani şimdi biz görünürde cumartesi tatil yaptı, pazar tatil yaptı filan gibi bakıyoruz. Fakat irdelendiğinde şeytan bunu çok riskli temellerin üzerine oturttuğunu görüyoruz. Adamlar cumartesi diye direttiriyor. Öbürlerine pazar günü diye direttiriyor ama kafalarında kendilerine göre kendi açılarından doğru olan imanın üzerine bunu oturtuyor. Biz Müslümanlar olarak bunu yüzeysel gördüğümüz zaman Eşe Cumarısı'da hafta sonu herkes dinleniyor. Bu da dinleniyor gibi gördüğümüzde bilmeden de olsa bir batıl işin, şeytanca bir işin ağına yakalanmış oluyoruz. Bunun için Müslüman olarak e, neyi, ne zaman, nasıl yaptığımızı ve bu yaptığımız şeyin itikadımız açısından, imanımız açısından bir tehlike oluşturup Oluşturmadığını iyi tespit etmemiz lazım. Şimdi Cuma gününü e, Cuma günü yapan yani farklı hale getiren e, hususlardan birkaçını zikredelim Tamamı çok uzun. E, İmam Süüti'nin e, rahmetullahi aleyhi, e, Cuma gününün meziyetleri ile ilgili e, kitabında e, yüzden fazla meziyetten söz ediyor. Yani Cuma'yı gününü Cuma günü yapan yüzden farklı fazla meziyet var. Ee, İbnül Cevzi'nin de i̇bn Kayyim Kayyım El Cevzi'nin de Zadülma adında Cuma ile ilgili baya bir işte o gün şöyle olur, o gün böyle olur şeklinde bilgi var. Hepsini topladığımızda e, görüyoruz ki ulemamız e, Cuma ile ilgili yüzlerce hadisi şeriften e, farklı şeyler Çıkarmışlar bilgiler çıkarmışlar biz bunların tamamını değil de çok pratikte işimize yarayacak bir kısmını fıkıh açısından da değerlendirerek ele alalım birinci mesele cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize özellikle salavat getirme günüdür ama cuma günü neye deniyorsa o prensip olarak iki şeye dikkat edeceğiz. Birincisi en azından 10 e, kere salavat getirmek Allah'ım salli ala Muhammed'in ve ala, ala Muhammed düzeyinde de olsa salavat getirmek bir ilke edinilmelidir. İkinci olarak da e, herhangi bir şekilde salavat getirdiği zaman mümin bu salavat bir ibadet çeşididir. Tesbih çeşidi gibi bir çeşittir. Dolayısıyla bunu melekler e, deftere yazarlar. Yani müminin e, artısına yazarlar filanca üç defa, dört defa salavat getirdi diye. Cuma günü yaptığı zaman mümin bunu bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaştırılır bu. Sana filanca mümin şu kadar salavat getirdi diye. Evet. Burada eee Şuabul Şu ül İman'da Beyhakim'in rivayet ettiği hadisi şerifi metniyle tekrar edebilirim. اَكْثِرُوا الصَّلَاتَ عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ Cuma günü bana çok salat getirin. فَاِنَّا لَيْسَ يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ illa عُرِضَتْ عَلَيَّ salatu. Bana cuma günü salat getiren kim olursa onun getirdiği salat muhakkak bana ulaştırılır. E bu yani vele ulaştırılmasa bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanların e, Cuma gününü e, kendisine tahsis etmesini o gün hatırlanmasını emir buyurmuştur bitti bizim için e, başka bir sebep araştırmaya gerek yok e, birinci özellik Cuma günü bu 24 saat içinde çok salavat e, getirmeye gayret etmez mesela Cuma akşamları de hadis dersi yapıp, o gün salavat getirmeyi ilke edinebiliriz. E, ailece prensip edinip, Cuma günü yatmadan önce salavat getireceğiz diyebiliriz. Cuma namazına, erken gidip camide e, salavat getirmeyi prensip edinebiliriz. Ama her halükarda, Cuma günü salavat diye bir fark var. İkinci olarak, e, Cuma e, namazının, Cuma gününün zaten ismiyle anılıyor, günün ismiyle anılıyor. Cuma namazının önemini vurgulamamız gerekiyor. Cuma namazı, iki rekatlık farz namaz, ki o gün övle kılınmıyor, Cuma namazı kılınıyor. İslam'ın en ağır e, ya da hükmü en kat'i olan emirlerinden biridir. Müslümanların en büyük toplantı günüdür. E, Arafa günü hariç, yani hacıların arafedeki vakfesi hariç, e, İslam dinine iman etmiş bütün Müslümanların Cuma namazı üzerindeki ittifakı ta aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den itibaren e, o da Ensar'ın Mekke'de öyle bir şey Cuma namazı kılması mümkün olmadı Efendimiz Aleyhisselam'ın. İlk defa Ensar Medine'de Allah onlardan razı olsun Cuma namazı hazırlığı yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de geldi onların ibadetine Katıldı. Cuma namazı ile ilgili buharide, müslimde bütün hadis kitaplarında onlarca hadis vardır. Cuma'yı şu özelliğinden bu özelliğine erken gitmeye vesaireye kadar anlatır. Bu hadislerin toplamından şu anlaşılır: Cuma sıradan bir namaz değil. Namaz sıradan bir iş değil zaten. Namaz İslam'ın zirvesi. Ama e, Cuma da namazların içinde Farklı bir namaz. Mesela bu hadislerden bir tanesini... E, cuma namazının önemini anlatan... Buhari'den bir tanesini alalım. Buyuruyor aleyhisselam Efendimiz... Selman radıyallahu anh etmiş. ''Meni ğıtesele yevmel Kim cuma günü gusle derse... Cuma günü diye gusle derse... ''Fetetahhera mestetahare min tuhrin'' Ve becerebildiği kadar güzel temizlenirse... Tümde dehnenin dühnii, av tibii beytiyi, güzel koku sürünür ya da evde hangi koku varsa ondan sürünürse. Tüm raha ile Cuma'ti ve Cuma'ya giderse, vlem müferrik beynes neyini, Cuma'da da iki kişinin arasını açmazsa, tüm ma salla ma bedalehu ve kılabildiği kadar da namaz kılarsa, fi'da haraj al imamu ancete ve imam hutbeye çıktığında da ona kulak kesilirse ufure lahu ma baynahu ve baynal cum'ati l'uhra önceki ya da diğer cuma ile o kıldığı cuma arasındaki günahlarını Allah mağfiret eder. Burada duruyoruz cuma namazına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin vurgulamasına dikkat ediyoruz. Bir defa ödül, bir defa ödül iki cuma arasındaki yani yedi günlük günahların olmasıdır. Bu günahların kebair ve kul hakları olmayan günahlar olduğunu biliyoruz. Çünkü kebair günahlar tövbe ister. Kul hakları da helallik ister. Kul hakları ve kebair günahlar hariç yüzlerce olsa binlerce de olsa bir cuma namazını şu saydığı şartlarda aleyhissalatü vesselam efendimizin bu saydığı şartlarda cuma namazına gidene mağfiret sözü veriyor şimdi burada hadisi şerif bu mağfiret sözünü verirken çok önemli bir e, noktaya dikkat birincisi iki kişiyi açmayacak arasını iki kişinin arasını aç. bu iki kişinin arası şu demek e, cuma namazına gidiyorsun insanlar cuma günü tıpkı senin gibi mağfirete ulaşmak için Rab'lerin huzurunda e, secde etmek için gelmişler bu da geç gelmiş veyahut da yer bulamamış. Onun omuzunu iterek bunun arasına iki kişinin arasına sıkışıp yer bulmaya çalışıyor camide. Aslında yani hakkı onun camide yer bulmaya çalışmak. Ama erken gelen ön safı oturuyordu. Bu geç gelmiş ön safı oturabilmek için oturan Müslümanların, zikir tefekkür yapan Müslümanların böyle bir kenara itiyor. Burada hakkı olduğu halde öne geçmek için onları itmek hakkı olduğu halde bu kadarı bile olsa Müslümanlara eziyet eden birisi Cuma standartını kaybediyor. Çünkü Cuma gibi mübarek bir günde bir müminin omuzundan tutup biraz onu kenara, öbürünü de biraz kenara çekip ara, ara çömelmek e, yok. İkincisi İmam e, Hatip olarak e, Cuma hutbesini biraz sonra konuşacağız. Cuma hutbesini İrad ettiği zaman e, kulak kesileceksin. Çünkü cuma hutbesi şimdiki gibi hutbesine, hutbeyle ilgili bölümde konuşacağız. Şimdiki gibi e, insanlara orman haftası, trafik kurallarına dikkat etmek gibi konuları anlatan şeyler değildir. Allahı ahireti, mahşeri hatırlatıp bir haftalık iman enerjisi verip e, Müslüman'ı geri götürmek içindir. Yani evine geri göndermek içindir hutbe de çok önemli. Hutbe ile ilgili ayrıntıda da göreceğiz. Bir başka mesele becerebildiği kadar da e, banyo yapmış, temizlenmiş, güzel koku sürmüş Müslüman'dan söz ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu sahih hadis-i yaptığımız bir alıntı Cuma günü içerisinde e, Cuma gününün önemli işlerinden biri olan Cuma namazına dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözünü dinlemiş olduk. Bundan anlaşılıyor ki Cuma günü e, gusletmek yani temiz banyo yapmak, Cuma guslü diye bir gusül yapmak böyle bir sabah evden çıkmadan önce olsun bu gusülde de e, tırnak temizliğinden saç e, bıyık temizliğine kadar yani tam bir banyo şıklığı sağlamak aleyhissalatü vesselam Efendimizin tembihatı arasında vardır. E, koku meselesine şurada bir parantez açmamızda fayda var. Müslüman şimdi hadis-i şerife ittiba edip yani güzel koku süreceğim diye e, insanların maskeyle, burun maskesiyle yanaşacakları kadar ağır kokular sürülmesi e, doğru değildir. Herkesin ortak e, zevki olacak düzeyde hafif Kokular sürülmek gerekiyor. O kokuyu da hafif sürmek gerekiyor tabi. Ee, özellikle diş temizliğinin e, bunu misvakla yapar veya herhangi bir şekilde diş temizliğinin de e, guslün ağır e, bölümlerinden birisi olduğunu unutmamak gerekiyor. Cuma gününü e, farklı yapan şeylerden birisi de Cuma namazına ezan okununca değil, daha önce gitmektir. Enes radıyallahu An yine Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Cuma'ya erken giderdik diyor. Cuma'ya erken giderdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hatırası olarak demek ki Cuma namazına erken gidilmesi gerekiyor. Ve Cuma namazına erken giden de Cuma namazında ya namaz kılmalı, ya zikir yapmalı, Kur'an okumalı. İmam minbere çıkıp hutbe irade edince. İmam minbere çıktı mı çıt yok. O zaman imberi minberdeki imamı dinleyeceğiz. Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis-i şerifte imam hutbe irade ederken konuşan birisine sus, hutbeyi dinliyoruz, sus değenin bile cumasının boşa gideceğini söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani imam hutbe irad ederken konuşmayı anlatmıyor. Konuşan birisine sus. Caiz değil konuşman diye. ikaz edenin bile cuması tehlikeye giriyor. Burada tabi e, bunun inceliğinden biz ne anlıyoruz? Hani Müslüman ya kendisi konuşursa ya da cep telefonuyla ilgilenirse ya da cep telefonundan dolayı Müslümanların Cuma'sına zarar verirse gibi konuları hiç konuşmuyoruz zaten. Bunu kendiliğinden anlayabiliriz. Cuma gününün farklı özelliklerinden biri de Cuma gününün işte 24 saatinin herhangi bir diliminde Kehf suresini okumak da sünnettir. Bununla ilgili pek çok vaat vardır. Yani Deccal şerrinden korunmanın bile önemli yollarından ya da manevi sığınaklarından birisi budur diye hadisi şeriflerden öğreniyoruz. Cuma gününün o 24 saatlik limitinin içerisinde bir Kehf suresi ki Kehf suresi 10 sayfa kadardır. Yaklaşık 10-12-13 dakika bilemedin 15 dakika sürer. 15 dakikada sürse Kehf suresini çok vakti yoğun olmayan mesela 3 saat 3 sayfasını akşam 3 sayfasını yatarken 3 sayfasını da sabahleyin okuyabilir. Ama herhalükarda Cuma gününün 24 saatlik zamanı içerisinde e, bir Kehf suresi okumayı adet edinmek önemli sünnetlerdendir. Cuma'yı farklı yapan özelliklerden birisi de Cuma gününde icabet saati diye bir saatin oluşudur. Şeriatta saat 60 dakikalık zaman limitine denmiyor. Şeriat saati zaman kavramı olarak kullanıyor. Bir vakit 60 dakika 20 dakika manasında bir vakit vardır. İcabet saati yani kulun duasına Allah'ın kabul edecek nazarla bakma saati demek. Yani bu 24 saatin içerisinde bu saatin hangi saat olduğuna dair kesin bir bilgi verilmiyor bize. Ama e, haberlerden e, ve hadis-i şeriflerden anlaşıldığı kadarıyla cuma namazına da ait anlar bu icabet saatine çok yakın anlar. Bilhassa imamın e, hutbe irade etmek için mimberde olduğu saatler. Ama her halükarda 24 saatin herhangi bir diliminde böyle bir e, icabet saati yani kulun duasının çok kolay kabul olduğu saat vardır. Tıpkı Kadir gecesinin Ramazan-ı Şerif'in içinde saklı olduğu gibi cuma gününün içinde de bir icabet saati gizli. Burada Müslüman 24 saati çok dikkatli geçirsin diye teşvik var. O, o teşvikten dolayı da e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok net bir şekilde size açıklıyorum bunu dememiştir. Evet bir de e, Müslümanlar olarak biz Cuma gününü değerlendirme için e, bir gayret yapacağımız zaman mesela Cuma gününü bütün olarak kendimize esnapsak vesaire tatil yapıp e, Cuma günü çok Kur'an okuma e, çok salavat getirme Cuma günü e, sadaka verme Cuma günü hasta ziyaret etme, Cuma günü sılay rahim yapma Cuma günü e, ilim halkası kurma gibi şeriatımızın önemli dediği veya nafilelerin içinde bize değerli diye tavsiye ettiği şeyleri yapmaya gayret etmeliyiz. Cuma Ama özellikle Cuma günü tekrar ediyorum çalışmak haramdır. Kesinlikle herkes ibaret yapacak diye bir iddiada bulunulmaz. Bu cahillik olur. Ee, böyle bir şey yok. Ama e, Cuma günü sadaka vermek Cuma'dır diye eftaldir. Daha değerlidir. Ama Cuma günüdür diye sıla-i rahim yapmak makbuldür. Cuma'dır diye e, oturup yüz defa salavat getirmek makbuldür. Yani Cuma mübarek olduğu için o mübarekte yapılan şey de tıpkı Ramazan'da Ramazan ayında olduğu gibi mübarektir. Burada bir başka husus daha var. Yine e, sahih bir hadis-i şerifte oğlu ve şeytan hariç Adem oğlu duymadığı için görmediği için bu şeytan ve Adem oğlu hariç yani insanlar hariç cuma günü olunca bütün gök ehli göklerdekiler dağlar kayalar yani insan ve şeytan hariç bütün mahlukat çok ciddi bir ürkeklik içinde olur çünkü kıyametin cuma günü kopacağına dair haberler var. İnsan gafil olduğundan bu işlerden haber olmadığından şeytanda öyle bir derdi olmadığından dolayı cuma olsa da olmasa da o işiyle meşgul olur. Keyfiyle uğraşır. Fakat diğer cemaat dağlar bile cumayı endişeyle karşılarlar. Bu da mümini cuma gününü boş geçirmemesinin nedenleri konusunda ikaz etmektedir. Cü demek ki dünyanın sonu kıyamet bir cuma günü gerçekleşecek. Küçük bir hatıramı zikredeyim hocama da rahmete vesile olsun. Abdülfettah Ebu Güdde hocam rahmetullahi aleyh asrının muhaddisi Allah dostu insan alim. Bir İstanbul gezisi esnasında Fatih'te bir yere gidiyorduk. E, yolda büyük bir akvaryumcu gördük e, bu nedir dedi dedim burada hocam akvaryum mu balıklar var dedim e, baya da büyük bir yerde e, vaktimiz var mı dedi dedim vaktimiz var gideceğimiz yere bir uğrayalım dedi bir bakayım derken tam içeri giriyorduk olmaz olmaz olmaz çıkalım dedi niye hocam dedim dedi ya dedi iyi bir şey olmaz gezmemiz dedi Bugün cuma değil miydi dedi. Evet dedim. Fatih Camii'nde cuma yıkılmıştık. E bugün cuma dedi. Bu hayvanlar dedi çok kötü gün yaşıyorlar dedi. Bunlar kıyamet kopacak korkusuyla titreşiyorlar şu anda dedi. Bizim onları turist gibi ziyaret etmemiz hiç ahlaklı bir iş değil. Kalsın bugün gezmeyelim dedi. Rahmetullahi aleyh. Bir daha da nasip olmadı onunla. Vefat etti ondan sonra. E yani bir alimin haram değil, günah değil aslında da Hayvanların da bir rikat, bir inceliği olduğunu düşünen bir alemin hatırası bu. Bunu da bir kenarda not etmiş olalım. Cuma böyle bir gün, hayvanların, dağların bile e, dikkat ettiği, korktuğu bir gündür. Müslümanlar da bunu hafta sonu filan gibi eğlence günü yaparlarsa vay halimize. Cuma günü, e, Cuma mübarektir diye oruç tutmak mekruhtur. Cuma mübarektir, bayram gibidir, oruç günü değildir. Ama perşembeyi tutmuş cumayı da tutar bir sakıncası yok. Sadece cumadır. Cuma büyük gündür. Ben de bunu oruç tutayım dese o oruç mekruh olur. Ama ardarda oruç tutan bir mümin cumayı da oruç tutabilir. Aynı şekilde cuma gecelerini yani perşembeden sonra gelen geceyi e, cuma gecesi diye sabaha kadar kıyamla yani namazla geçirmekte mekruhtur çünkü sabaha kadar e, cumayı e, cuma gecesidir diye sabaha kadar ibadetle meşgul olan hutbe dinlerken uyuyacak cuma gününü gözü e, dalgın olarak geçirecek Şeriatsa ondan Bilhassa Cuma gününü, Cuma namazını dikkatli geçirmesini istemektedir. Burada meşhur bildiğimiz Ebu derda Radıyallahu Selman ile olan e, muhabbetini biliyoruz. Ebu Derda Radıyallahu anh, Cuma gecesi sabaha kadar ibadet ediyormuş, Cuma günü de uyuyormuş. Bir seferinde eve gelip e, Selman Radıyallahu ziyaret etmiş, nerede uyuyor demişler. Niye uyuyor? E, gece ibadetle meşguldü diye o da ona böyle yapmaması gerektiğini söyleyip aleyhisselam efendimize intikal etmiş meşhur o <gülüyor> aralarındaki tartışmalar vardır her cuma'nın mübarekliği konusunda ümmeti Muhammed ittifak e, halindedirler ama bu şu demek değildir perşembe günü akşam ezanında kilitleniyorsun öbür cuma günü akşam ezanına kadar hiç yeme içme yok filan böyle değil bilakis oruç tutmak mekruh Cuma günü bilakis sabaha kadar Cuma günü ibaretle meşgul olmak mevkul ama arada Cuma farkı gösterecek ciddi işler yapmak gerekiyor. Cuma'yı değerlendiren bir mümin olmak zorundayız. Aksi takdirde Cuma'yı sıradanlaştırırsak sıradan bir gün haline gelirsek Allah'ın nazarında da sıradan bir vatandaş haline gelebiliriz. Maazallah. Cuma mübarektir. Gün olarak. Cuma namazı o mübareğin içinde farklı bir mübarektir. Ee, i̇kinci bölümde de Cuma namazının ayrıntılarına gireceğiz.